Genç Havan. Hazırlayan ve sunan Olcay Meşe. Merhaba Radyo Havan dinleyenleri. Yine Bir Genç Havan'la Gençlik Programı'yla sizlerleyiz. Geçen hafta yeni bir arkadaşımız Genç Havan Radyo programına dahil oldu. Metin Uyar, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi kendisi. Ta Kayış Dağı'ndan programımıza katıldı. Geçen hafta katıldı ve çok çok değerli bir konuyla. Benim de çok sevdiğim, kendisi Yeditepe Üniversitesi'nde hocamız olan Nazlı Şencan'da konu. Çok güzel bir konuyu konuştular. Sosyal eczacılık üzerine bizim unuttuğumuz ne yazık ki güncel sorunlardan dolayı bir türlü hatırlayamadığımız bir konuya parmak bastılar. Sosyal eczacılık. Benim de bilmediğim birçok alanda dalları varmış oysa ki çok keyif aldık. Siz dinleyenler için de çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yeni bir program aşamasındayız daha doğrusu yani yine Genç Havan programımızın ismi 15 günde bir ben majistral gündemle sizlerle olacağım. 15 günde bir Metin arkadaşımız konuklarıyla sizlerle olacak. Bu şekilde ayda iki kere sizlerle buluşmuş olacağım ben de. Şimdi ben majistral gündemime geçmeden önce bir müzik arası verelim. Daha sonra majistral gündemle karşınızdayız. gündemle bir önce bir geçmişe bakalım neler yaşadık diye 1 Mayıs'ta Taksim'deydik. Büyük bir da Yine büyük bir coşkuyla oradaydık. 1 Mayıs İşçi Bayramımızı kutladık. Katılım yoğundu. Biliyorsunuz ki iki senedir Taksim'de ve daha önce 2007'ydi yanlış hatırlamıyorsam 2007, 8 ve 2009'da genel bir çağrı yapılmıştı. Disk kes, diğer partiler, meslek odaları 77'den sonra hiçbir şekilde Taksim'e girilmedi, işçi bayramı Taksim'de kutlanmadı ve daha sonra o 77'deki büyük felaketten sonra işçilerimizin üzerine ateş açılmasından sonra 500 bin işçinin oradaki gücünü göstermesinden sonra küçük küçük parçalara ayrıldık. Daha öncesinde Kadıköy'de, kimi Kadıköy'de kutlarken kimi Kartal'da kutlanır. Yani böyle bütün bir çağrı yapılmamıştı ama ilk defa 2007'de Taksim Meydanı bizim meydanımız, işçilerin meydanı şeklinde bir çağrı yapıldı. Ee, o zaman tabii izin verilmedi valilik tarafından. Hoş olmayan şeyler yaşandı tabii. İşçi bayramının bu şekilde gözaltılarla, soruşturmalarla ve gaz bombalarıyla, göz yaşartıcı bombalarıyla geçmesi güzel bir olay değil elbette. Onun dışında 2010 yılında ilk defa Taksim açıldı işçilere. Büyük bir kalabalıktı. coşkuyla karşıladık 77'den sonra ilk defa şeklinde ve İkincisi 2011 yılında bu sene kutladık. Yine coşkulu ve kalabalık bir şekilde bizler için gelsin, işçiler için gelsin, 1 Mayıs'a gidenler gidemeyenler için gelsin 1 Mayıs İşçi Marşı diyelim. Dalların doruklarından mutlu bir hayat filizlenir. Kavganın ufuklarından mutlu bir hayat filizlenir. Kavganın ufuklarından yurdumun mutlu günleri mutlak gelen. Hak gelen günleri bir Mayıs, bir Mayıs işinin emekçinin bayramı. Bir Mayıs, bir Mayıs işinin emekçinin bayramı. Devrimin şanlı yolunda ilerleyen hakların bayramı. Sesi geri göğü sarsıyor Ulusların küreğen sesi geri göğü sarsıyor Adların asırlı yumru, balyoz gibi patlıyor Adların asırlı yumru, balyoz gibi patlıyor Dünyamızı kaplıyor Devrimin şanlı dalgası Dünyamızı kaplıyor Yan Çavvan dergimizin 7. sayısını hazırlanırken bu maçı sıra gündem ismini koymuştuk ve geçen haftakilerdeki programımızda da sizinle bunu paylaşmıştık. Oradan da alıntı yapmak istediğim birkaç olayı. Bu bizim çalışmamızda özellikle Türkiye'nin bütün gündemini ilgilendiren olaylara yer vermeye çalıştık. Öğrenciden tutunda çalışana kadar. Öğretmenden tutun da bir doktora kadar, hemşireye kadar herkesin gündemini oluşturan günlük siyasi olaylar olabilir veya hepimizi ilgilendiren olaylar olabilir. Bunları derlemeye çalıştık. Tabii çok fazla konu çıktı. Majistral gündemimiz yaklaşık 3-4 sayfa çıktı. Geçen haftaki yaptığımız şeylerdi bunlar araştırmalardı. Tabii onun üzerinden bir hafta geçti. Çok çok daha fazla şeyler çıktı. Buradan da paylaşmak istiyorum. Mesela birincisi... E Seçim yaklaştığı için verilen vaatler, işte çılgın proje olarak adlandırılan hiç olmayacak e, gereksiz bir projenin sunulması ve insanların bunu aldanması, yani çok özellikle şu şeye kadar e, seçimlere kadar bol bol gülebileceğimiz bol bol e, yalan yanlış vaatler bulunabilecek bir ortam bizi bekliyor. Bizim için maceral gündem için gayet eğlenceli bir gündem olacak açıkçası. Aylardır gündemimizi meşgul eden bir konu vardı. Kars'taki insanlık anıtı. Bu anıt kimi şeyler tarafından, hükümet yanları tarafından veya sevmeyenler tarafından ucube olarak adlandırıldı. Oysa ki orada bir kardeşliği simgeleyen, eşitliği simgeleyen, yaşamı simgeleyen bir anıttı. Ve sonunda yıkım kararı aldı. Biz de bunu şu şekilde dile getirmek istedik yani sadece o ucubenin yıkılması yetmez. Bizim Alioni'deki eczacılık tıp için büyük e, önem taşıyan bu doğal güzelliği ilk rehabilitasyon merkezi olan yeri ne hale getirdiklerini gördük. Aynı şekilde yetmez yani bunlar yetmez. Biz diyoruz ki Galata Kulesi Bacaları da bunlar içerisinde yeter artık onları gördüğümüz. Biraz daha e, bu en son demirörenlerin yaptırdığı inşaat bizim o kadar çok ilgimizi çekti ki istiyoruz bunların yerine. Tarihi kalıntılar artık görüntü kirliliği de yaratmaya başladı. O kadar güzel güzel görkemli binalar arasında küçük küçük kalıntılar olmasın. Toki ve Demirören'lere bunu söylemek gerekiyor Ali Ağoğlu başta olmak üzere. Bunları yıkıp yerine güzel güzel büyük büyük binalar inşa etsinler. Ki gözlerimizde artık güzel şeyler görmeye alışsın. Bin yıldır zaten duruyor. Bundan sonra dursan olacak durmasan olacak diyerekten onlara böyle bir öneride bulunmak istedik. Majistral gündemde genç havan olarak Diğer bir konuya geçecek olursak yine kadına yönelik e, şiddet konusunda e, hızını alamıyor profesörler. Yine bir profesörün açıklaması oldu geçen haftalarda. Birçok kadının kendisini mağduriyetin gücüne kavuşmak üzere şiddete maruz bıraktırıyor diye bir açıklaması oldu. İlk başta anlayamasak da ne dediğini biraz daha irdelediğimizde evet kadına yönelik şiddeti destekleyen bir profesör. Her gün... Üçüncü sayfa haberini de açtı zaten bu artık insanların okumaktan bıktığı defalarca okuyup okuyup aynı şeylerle kendilerini teselli ettiği bir dönem aslında bu kadına yönelik şiddet. Bir zaman özellikle 8 Mart döneminde cinayetlerin iyice arttığı dönemlerde keyfi kadın öldürmeler, keyfi eşini yaralamalar, çocukların dönmeleri arttığı gündemde kimi siyasiler tarafından yine abartılıyor olarak gösterildi. O dönem hatırladık, o dönem Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne yaklaşıyordu ve gerçekten cinayetler inanılmaz şekilde artmıştı. Biraz daha gündeme oturdu ama şu anda yine her geçen gün kara sayfa olarak bir takım gazetelerde çıkmasına rağmen kimsenin umurunda değil şu anda kadına yönelik şiddetin etkisi. Biz bunu hatırlatmaya çalışıyoruz defalarca, en son dün okuduğum habere göre yine bir... 30 yaşındaki biri 15 yaşında bir öğrenciyle evlenmek istiyor ailesi izin vermiyor ve alıyor elinde av tüfeğiyle artık ne varsa kıza ve babasına ateş açıyor öldürüyor yani böyle bir dönemden geçiyoruz artık şiddet sadece eşe de değil kadının isteğine kadının her türlü istemediği şeylere bile artık tahammül edemeyen ateerkil erkek egemen bir zihniyet mevcut şu anda kadınlarımıza gelsin bir şarkı arası verelim tekrardan Levent Yüksel'den Kadınım Güz günüm Haksızlık ve Kadınım söylesen mutlu, mu? mu? ah, söyle söyle mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi? Söyle onları da öptün mü? Kadınım söylesen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unut. İzlediğiniz Yine gündemimizde aldığımız bir diğer konu şu sıralar unutulsa da YGS'deki şifre skandalı. O kadar çok şey söylendi, o kadar çok şey tartışıldı ki artık neyin ucundan tutsan o elinde kalıyor. YGS'de bir şifre skandalı var veya yok. Böyle bir olayın gündeme gelmesi. Bu tür açıklamalar daha da insanlara kuşku uyandırdı zaten. Gerekli gereksiz bir sürü açıklama yapıldı. Bunu da yine gündemimizde aldık. YGS'deki bu skandallar, daha doğrusu YGS'de yaşanan olaylar çoğu temsilci tarafından tatmin edilir bir şekilde yalanlandı. Yani ÖSYM'nin konuyla ilgili aldığı tedbirler olsun, açıklamaları olsun çoğu siyasiyi tatmin etmiş durumda. Ve bunu karşı gelen öğrenciler, veliler, destekleyen bir takım aydınlar, sanatçılar çok kötü bir şekilde Yalanla suçlandı, ağır şekilde itham edildiler bunlar. Mesela bir tanesi çok ilginçtir ki Nimet Çubukçu tarafından yapılmış bir açıklama. Öğrencilere destek vermek isteyen Tarık Akan Galatasaray Lisesi'nin de protesto yapan öğrencilere destek vermek için orada bulunmuştu. ve Artık açıklayacak bir söz kalmadı. Demek ki şöyle bir cümle sarf etti. Biz Tarık Akan'ın kim olduğunu biliyoruz. O mu öğrencilere doğruyu? ...disiplini öğretecek. Elimizde... ...Tarık Akan'ın Hababam sınıfındaki... ...yaptığı haylazlıkların... ...çektiği kopyaların kayıtları var. Gerekirse kamuoyuna sunacağız bunları... ...diyerek bizim bin kere izlediğimiz... ...izlerken de çok güzel bir şekilde... ...eğlendiğimiz, eleştirdiğimiz... ...Hababam sınıfını bize... ...karşı kullanan bir... ...açıklamada bulundu. Onun dışında... ...bu öğrencilerin haksız bir şekilde... ...meydanlarda olduğu... Çalışmayan öğrenciler olduğu, barajı geçemeyen öğrenciler olduğu şeklinde de açıklamalar yapıldı. Ve oradaki haklarını savunan, yine söylüyoruz, şifre olsun veya olmasın bir eğitim kurumunun üniversiteye geçiş sınavında bu derece laşkalaştığını görmek gerçekten üzücü bir olay. Ve bunun üzerinden çok siyaset döndü. Oradaki gençleri kamuoyuna yanlış tanıttı bir takım yine siyasiler, medya ve bir başbakan çıkıp bunu söyledi. Orada bin kişi çıktıysa biz on bin kişiyi karşısına dayarız ama gerilimden yana değiliz diyen bir zihniyet hakim şu anda. Daha sonraki aşamalarda bir korku politikası. Hakkını savunan öğrencilerin ne şekilde yargılandığını, ne şekilde yargıya tekabül ettiğini hepimiz yaşadık. Hepimiz o sıralardan geçtik. Gün geçtikçe zaten her şey zorlaşıyor. Eğitim kurumları çok çok ağır bir süreçten, çok yanlış bir süreçten geçtiğini gözlemliyoruz en azından. Böyle bir durumda bize destek verecekleri yerde ne yazık ki kösteklik yapar vaziyetteler. Ve... Yine söyleyeyim, hepimiz geçtik bu süreçten sadece sınav aşaması değil bir takım bedenimizde ruhsal yapımızda sıkıntılara yol açacak bir süreç yaşıyor öğrenciler. Bunun bu şekilde desteklenmesi gerekirken farklı rehabilitasyon merkezleri farklı öğrencilere destek vermek için yapılacak etkinlikler dururken şu an öğrenciler çok kötü bir şekilde ve geleceğin aslında yöneticileri olacak bunlar. Daha kendi mesleklerine, kendi yaşamlarına başlamadan daha yolun başındayken böyle bir engelle karşılaşmaları gelecekte de kendileri olan güvenleri, ülkelerine olan beklentilerin azalmasına yol açacaktır. Şu anda mevcut yönetim gittikten sonra, ülkeyi yönetenler gittikten sonra geride bıraktıkları aslında bir çöküntüdür, bir enkazdır. Daha sonra tabii çılgın projeyle YGS üzerinden de büyük bir dozer geçti diyelim. Unutuldu, Unutuldu ve açıklamalar da yapıldı tabii bunun üzerine öğrencilere yine mektuplar gönderildi. Sonuçlar açıklandı. LYS için başvurular alındı. Bu böyle devam edecektir. edecektir. Zaten sınavın iptal edilmesi bile onlar için söz konusu değildi. E, i̇ptal edilse yine sıkıntı öğrenciler çekecekti. Kurumun baştan sona aslında çeki düzen verilmesi gerektiği anlaşıldı. Bundan sonraki süreçte açıkçası çok da umutlu değiliz. Ne biz ne öğrenciler. Ne bu geleceğe sahip çıkmak isteyenler. O yüzden biraz daha... Kendimizi buna göre hazırlarsak, ne istediğimizi bilerek tercih yaparsak, tercih yapacağımız bölümlerde mesleğimize sahip çıkarsak ancak bu şekilde belki uzun yıllara da gerek kalmayacak bir süreçte bu alanı isteyenler, emek verenler, gerçekten çalışanlar ele geçirecektir. Aynı şey bizim meslekte de mevcut. Defalarca söylüyoruz bunu, defalarca öğrencilerle görüşüyoruz. Mevcut eczacılar için elbette çok büyük sıkıntılar var. Ama gelecek yeni yasaları, gelecek yeni uygulamaları görecek olanlar gençlerdir. Bu mesleğe yeni başlayanlardır. O yüzden birinci sınıftan beşinci sınıfa mesleği yeni geçenler için de geçerli bu. Birlik olmak lazım, beraber mücadele etmek lazım. Ne yazık ki tek kurtuluş yolumuz birlikten geçiyor. Sözle, yazıyla, bir takım ifadelerle bunu ne yazık ki ifade edemiyoruz. O yüzden birlik olup o birliğimizi göstermemiz lazım. Yine bir şarkı arası verelim, tekrar sizlerleyiz. Müzik Yeter sana Misin ziyar Güneşe Sen mi oldun Perde Ey Zaman Ne kitap Ne kalem Yeter sana Sayfalar Sürer Hayaller Düşer Bilemez Yürek etmez Yeni bir haftaya girdik. 14 Mayıs haftası olarak adlandırıyoruz bu haftayı. Çünkü 14 Mayıs Eczacılık Bayramı, Eczacılık Günü. Bizler için çok önemli bir süreç aslında. Değişik programlarla İstanbul Eczacı Odası Eczacılık Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Bugün saat 7.30'da başlayan, 19.30'da başlayan bir kokteyl ve ardından kraç konseriyle ilk etkinliğimize başlıyoruz. Açıkçası ilk etkinlik değil ama 9 Mayıs'tan itibaren başladı çünkü etkinliklerimiz ve 27 Mayıs'a kadar sürecek. Sinema gösterimleriyle olsun, tiyatrolarla olsun, piknik, yürüyüş, her türlü etkinliği hazırlamış durumda. Biz öğrencilerle ne yaptık? Açıkçası bu programa dahil olamadık. Öğrencilerin ismi çok geçmedi. Gelecek sene için böyle bir şey planlıyoruz. Aslında çok şey yaptık öğrencilerle. Sunum aşamasında biraz sıkıntılar yaşadık. Birçok yaptığımız şey var aslında. Tiyatrodan sinema gösterimlerine, daha sonra danstan dergimize birçok alanda buluşuyoruz öğrencilerle. Birçok alanda görüşüyoruz. Son dönemde yine mitingler, eylemler, yürüyüşler gündemimize oturdu ki önemli gücümüzü göstermek adına her defasında vurguluyoruz bunu. Öğrencilerin mesleğine sahip çıktığı, sağlığına sahip çıktığı bir alanda bir araya geliyoruz onlarla. Ve yine bizim için çok çok önemli olan bir yürüyüş var önümüzde. 14 Mayıs Cumartesi günü. Bunun için hazırlıklara başladık. Hazırlıklarımız aslında bir takım okulda kendimizi gösterme adına yaptığımız şeyler. İlk etapta, etapta böyle adlandıralım. Okulda bir tişört hazırlığımız oldu, tişörtlere iş işten geçmeden yürüyoruz şeklinde sloganlar e ekledik, tişörtleri bastırdık, şu anda öğrenciler de giymiş vaziyette okulda dolaşıyorlar, stickerlar yaptık, el ilanları yaptık, bunun dışında afişlerimiz var. Bizim için çok büyük anlam taşıyan bu yürüyüşe öğrencilerden iyi bir katılım bekliyoruz. Buradan da çağrımızı yapalım öğrencilere. Sadece eczacılık öğrencileri olması gerekmiyor. Sağlık herkesi ilgilendiriyor. Bunu yine defalarca vurguluyoruz. Her yürüyüşümüze, her eylemimizde aslında destek verecek olan yine halkımızdır bize. Sağlık herkesin sorunu. Bugün eczacıların mesleki anlamda belki başına gelecek bir takım sorunlar orada dile getirilecek. Ama... Daha sonraki aşamada tabiplerin, diş hekimlerinin, eczacıların, hemşirelerin hepsinin birleştiği tek yer vardır. O da hastadır. Hasta odaklı yerlerdir. Eczacı hastaya ilaç sunan kişidir, ilaç hizmeti veren kişidir. Aynı zamanda onun en yakın sağlık danışmanıdır. Bir ilaç konusunda yardımcı olabilmek için her daim Kapısı açıktır eczacının hastaya. Doktora yönlendirebilmek için keza öyle. Doktor hastanın her şeyidir. Bütün tedavilerini, bütün sıkıntılarını paylaşabileceği bir alandır. Sağlık mer merkezleri hastaneler. Hemşireler yine her daim hastanın yanındadır. Diş hekimleri aynı şekilde. O yüzden bu halka aslında hepimizi kapsayan bir halka. Birine bir şey olduğunda... Ucu yine hastaya dokunuyor ama sağlığın her türlü zincirinde bir problem çıkıyor. Eczacıların yaptığı herhangi bir eyleme tabiplerin destek vermesi. Tabiplerin yaptığı bir eylemde bütün sağlık çalışanlarının destek vermesi gerekmektedir. O yüzden sadece ben buradan eczacılık öğrencilerine çağrı yapmıyorum. Bizim bayramımızdır. Elbette başta onlar gelecek. Ama bizim verdiğimiz destekler de göz önüne alınarak tabiplere de yapıyorum bu çağrımı tabip öğrencilerine. Aynı şekilde hemşirelikte okuyan öğrencilere, sağlık alanın her türlü alanında çalışan arkadaşlarımıza ve özellikle yine hastalara buradan çağrımız. 14 Mayıs'ta bizim günümüzde, eczacılık gününde. Lütfen yalnız bırakmayın bizi, önümüzde bir seçim var. Bunun için gerekli çalışmalar yapılıyor sağlık alanında da aynı şekilde. Biz er gücümüzü göstermezsek, her bizim gücümüz orada görünmezse, o kadar kolay ki bir şeyleri yapmak, geçirmek, o tasarıları kanunlaştırmak, önünde bir güç olmadığı takdirde, bir engel olmadığı takdirde bunları yapmak kadar kolay bir şey yok. Bizim oraya dahil olmamız belki zor. Eczacıların, öğrencilerin o alanda olması gereken bir dönemde kalabalık bir katılım sağladığımız müddetçe bizi görmezden gelmeleri düşünülemez zaten. Kaldı ki Kalabalıklığın yanında bizim öğrencilerle artık gelenekselleşen bir durumumuz bu. Görselliğe çok önem verdiğimiz bir gerçek. Değişik figürler, değişik pankartlar, değişik e, müziklerle orada olacağız alanımızda, sloganlarımızla orada olacağız. Diğerlerinden farkı biz her sene bu yürüyüşe katılırken öğrenciler olarak daha çok eczacıların gündemini kendimize konu alıyorduk. Mesleğimizin geleceği yönünde bazı sloganlarımızı belirliyorduk, pankartlarımızı taşıyorduk, taleplerimizi bu şekilde iletiyorduk. Ancak bu sene bir farklıla bunu yapacağız. Yine kendi geleceğimize sahip çıkmak için o alandayız zaten. Ama bunun dışında bizim yaşadığımız öğrenci sorunları, fakülte sorunları, eğitim sorunlarını da bu defa ilk olarak meydanda dile getireceğiz. İstanbul Üniversitesi'nin yaşadığı büyük bir sıkıntı, mutlak sistem ben ayrıntısını çok fazla bilmiyorum arkadaşlar ilettikleri için öneminin farkındayım. Zaten zor olan eczacılık fakültesinin eğitim sürecinde sınavlarda farklı farklı uygulamalar, farklı farklı sistemler getirilmeye başladı. Diğer alanlara göre gerçekten zor bir bölümümüz var. Laboratuvar sayılarımızın yetersizliği, eğitimde yaşadığımız ezber sıkıntısı, yani herkesin yaşadığı genel sıkıntılar... Bir de geçiş aşamasında zorlaştırdığımız zaman öğrencilerin motivasyonu düşüyor, eğitime verdikleri destek düşüyor. O yüzden daha farklı alanlara gidilmesi gerekirken bu sistemin çıkarılması hoş olmadı arkadaşlar için. Zaten İstanbul Üniversitesi'nin en azından şu son 10 senesine bakarsak en büyük örgütlenmeyi yaşadılar. Mutlaka karşı bir platform hazırlayıp orada isteklerini, taleplerini dile getirdiler. İstanbul Üniversitesi mutlak karşıtlığıyla alanda olacak. Yine diyoruz kalabalık olduğu müddetçe asla görmezden gelemez kimse onları ve bu talepleri illaki yerine gidecektir. Onun dışında Marmara Üniversitesi için büyük bir sıkıntı var yine. Yaz okulu keyfi uygulamayla açılıp kapanıyor. Yani yeterli sayıya ulaşsa bile Bölüm istemediği takdirde yaz okulu açılmıyor. Onların diğer üniversitelerden bir farkı da bütünlemesi olmaması, bütünleme gerçekten öğrenciler için önemli bir aşamadır. Zaten zor olan bölümümüz ne yazık ki böyle öğrencilerin senelerini uzatarak yeterli eğitim desteğini alamayarak heba oluyor. Onun dışında yeni açılan üniversiteler için de elbette var sıkıntılar laboratuvar eksiklikleri, hoca eksiklikleri, yer mekan eksiklikleri. Bunun yanında eğitimde diğer üniversitelerin, o köklü üniversitelerin geldiği noktayı bulamama ve bunun için çabanın sarf edilmemesi onlar için de büyük bir problem taşıyor. Bütün bu sorunlarımızı alanda hep beraber İstanbul'daki eczacılık fakülteleri öğrencileri olarak Orada gerekli yerlere ulaşması için taleplerimiz gerek pankartlarımızla gerek dövizlerimizle sloganlarımızla ilgili yerlere ulaştırmaya çalışacağız. Onun dışında dediğim gibi yine mesleğimize sahip çıkma ilk etapta ilk atacağımız sloganlar arasında yer alıyor. Biz yoksak bu meslek yok, bu meslek yoksa da biz yokuz. Yine bir şarkı arası verelim kaldığımız yerden devam edelim. 4 Mayıs günü günüyle ilgili programımıza biraz göz atalım. Bugün özellikle büyük bir gün. Ee, kıraç konseri, kokteyl ve eşliğinde kıraç konseri bizi bekliyor. Saat 19.30'da iş sanat kulelerinde gerçekleştirecek bu etkinlik. Yine öğrencilerin de çoğunlukta olduğu bir etkinlik olacak. Onun dışında çarşamba günü 20.30'da İstanbul Eczacı Odası'nın yine bir e, mü, sanat topluluğu, halk müziği topluluğu konseri olacak. İTÜ Maçka Kampüsü'nde, Mustafa Kemal Anfis'inde. Yine ona da katılım önemlidir. Aynı şekilde 12 Mayıs'ta bir sinema gösterimimiz var. 8.30'da, akşam saat 8.30'da İstanbul Eczacı Odası'nın merkezde e, birinci katımızda, sinema salonumuzda. Siyah Kuğu adlı film gösterimi olacak devamında 13 Mayıs cuma günü 14 Mayıs Eczacılık Günü ortak programı İstanbul Marmara 7 Tepe Üniversitesi'nin Eczacılık Fakülteleri e, ortak programı olarak geçiyor. 7 Tepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirecek bu 14 Mayıs e, ise bizim geleneksel yürüyüşümüzün olduğu gün Eczacılık Günümüz. Taksim'de saat 11'de tünel meydanında buluşacağız. Herkesle, eczacılarla, teknisyenlerle, öğrencilerle, hastalarla, halkla. Tünelden saat 11.30'da kortejlerimiz oluştuktan sonra Taksim'e doğru yürüyeceğiz. Taksim'de bir basın açıklamasıyla halaylarımızla, oyunlarımızla, 9-8'liklerimizle alandan ayrılacağız. Arkasında bir panel olacak. Yine büyük bir panel bu. Önemli bir panel. Panelde... Önümüz seçim sürekli söylüyoruz bunu bu seçimde bize neler ilaç eczacılık anlamında sağlık anlamında neler yapılacak ne tür taleplerimiz karşılar, karşılanacak bunları konuşacağız. Ee, ve taraflar olacak tabi burada Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Eczacı Mehmet Domaç Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili adayı Eczacı Özgür Özel. ...ki geçen dönem TEP Genel Sekreteriydi. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Eczacı Fahri Yağlı. Barış ve Demokrasi Partisi'nin desteklediği bağımsızmış milletvekili adayı Eczacı Demirçelik. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Eczacı Semih Güngör katılımıyla olacak bir panel bu. Moderatörü Mehmet Ali Birant olacak... Öğrenciler için de yine önemli, eczacılar için de önemli bir panel bu. Yeri ise Haliç Kongre Merkezi'nde. Meeting sonrasında otobüsler ayarlandı. Otobüslerle beraber panele gideceğiz hep beraber. 15 Mayıs pazar günü ise bir piknik şenlik olayı var İstanbul Eczacı Odası'nın. Yine servislerle gidilecek, sarı yerde yapılacak bir şenlik etkinlik bu. 22 Mayıs Pazar günü İstanbul Eczacı Odası tiyatro topluluğunun bir gösterisi olacak. Oto Gargar'a çok beğenilerek, çok kalabalık bir kitleyle izlenen oyun. 22 Mayıs Pazar günü Muammer Karaca sahnesinde saat 19'da hep beraber izleyeceğiz yine bu oyunu. Oyuna gelemeyenler için 27 Mayıs'ta. Bu defa Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter sahnesinde Bakırköy'de oynanacak Oto Gargara. Keyifle izleyeceğinize eminim. Bizim de e, arasında yer aldığımız bir topluluk. Bu oyunda yokuz ama gelecek sene eczacılarımızla beraber oynamayı düşünüyoruz. Aynı hocamızın yönettiği. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım adlı oyunda ilerleyen süreçte genç eczacılar olarak, öğrenci eczacılar olarak biz sahneleyeceğiz. Umarım onun anonsunu da buradan yapar ve sizin de desteklerinizi bekleriz gösterimi. Program bu kadar. İstanbul Eczacı Odası'nın geniş bir programı şu anda yer alıyor elimizde. Çok önemli içerikler yara almakta. Bunun en önemlisi bizim için, öğrenciler için hep tekrarlıyorum, yürüyüştür. yürüyüş bizim için artık gelenekselleşti. Orada taleplerimizi dile getirdiğimiz tek alan aslında. Yıllardır bu böyle oldu. İstanbul Marmara, 7 Tepe, yeni aramıza yeni katılan üniversiteler. Bunlar Medipol, Bezmalem 7 Tepe Üniversitesi'nin beraber Bulundu. ...beraber ortak sloganlarını attı, mesleğine beraber sahip çıktı, taleplerini hep beraber dile getirdi. Tek bir alan, onun dışında gerçekten bir araya gelmek, beraber bir şeyleri dile getirmek şu dönemde çok çok zor bir olay. İsteriz ki bayram havasında geçsin, taleplerimizin yerine başka şeyler yer alsın... Taleplerimiz daha çok geleceğimize sahip çıkmak dışında e, ve mesleğimizi daha nasıl güzelleştiririz bu alanı daha nasıl e, eczacı katkı sağlar şeklinde olsun. Ama ne yazık ki son süreçte bunlar konuşulmuyor bile konuşamıyoruz bile çünkü o kadar çok baskı o kadar çok e, yenilik adı altında çıkarılan yıkım söz konusu ki. Ancak bu alanı bayram havasını kendimize fırsat bilerek alanlarda kendi taleplerimizi dile getirmeye çalışıyoruz. Bugüne dönersek her güzel bir kıraç konserimiz var, kokteylimiz var, akşam davetlilerimiz zaten geleceklerdir. Onun dışında bir kıraç şarkısıyla veda edelim haftaya e, Metin arkadaşımız radyo havanda olacak yine Genç avan programıyla. Ondan sonraki hafta Majistral Gündem'le tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. üstünden bilmiyorum sorma neden her zaman hiç değişme gelesen geçsen gelesen yüz geçti üstünden bilmiyorum sorma neden her zaman hiç değişme gelesen geçsen Ellerim ufukta, gözlerim yolda Şimdi çok uzaklarda ölüm bilsen, bilsen Ellerim ufukta, gözlerim yolda Şimdi çok uzaklarda ölüm SOR MU GÜLÜM BU KADAR ÇOK SOR MU HER ŞEYİNE KADAR ÇOK SOR BANA SOR BANA SOR BANA SOR SOR MU GÜLÜM BU KADAR ÇOK Değişmeyen Genesem Genesem Genesem Asrımlar geçti üstlüğümde Yürüyorum Sorma neden Her zaman Hiç değişmeyen Genesem Genesem Genesem Ufukta gözlerin yolda senden çok uzaklarda Ölüm bilsem bilsen bilsen Ellerim ufukta gözün yolda şimdi çok uzaklarda Ölüm bilsem bilsen bilsen Gülüm bu kadar çok zor Her şey ne kadar çok zor Bana sor, bana sor, bana sor Zor, Gülüm bu kadar çok zor Her şey ne kadar çok zor news Düm sen, yaşlanıyorum yine sen. Şarkılar yaptım, hep sen, hep sen, hep sen. Çık gel yaptık her neyse. Çavan Hazırlayan ve sunan Olcay Meşe